Merhaba, bugün stüdyoda ben, e, Derya Tolgay. Aşağı yukarı 100 senelik bir aile geçmişi olan sevgili e, Alberto Modiano'yu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. E, çocukluğunuzun geçtiği Büyükada'da, geçenlerde dört e, mevsim Büyükada temalı bir serginiz oldu. Ee, bu temel fotoğrafçılık semineri kursiyerleriyle ile saktı, değil mi? Evet. Onunla beraber gerçekleştirdiniz. Bunun yanı sıra esas kitaplarınız var. Ee, belgesel fotoğrafçısınız. Evet kesin. Tam anlamıyla, değil mi? <gülüyor> Doğru söyledim. Ee, bu kitaplarınızdan bir tanesi Büyük Ada ile ilgili. Büyük Ada arkamdan bakar. Ee, 2009 senesinde basılıyor. Bakalım. Evet ee, şöyle yapalım isterseniz e, çok geçmişe dayanan bir e, ailenin e, geldiği e, şeyi e, birazcık bize yol haritasıyla anlatın nerelerden geldiniz büyük adaya hangi tarihlerde Aslında son nesilim Evet 1492 e, İspanya'da ...göçünde... ...mecburi göçünden... sefaretlerin İspanya topraklarından... ...atılmasından sonra... ...bizim aile kökleri... ...İtalyal Devone... ...gitmeyi tercih etmişler... ...oraya yerleşmişler... ...bir şekilde balıkçılıkla uğraşmışlar orada... ...bunu da aile kayıtlarından görüyoruz... ...ve bilinmeyen bir sebeple de... ...Selaniye'ye geldiler... E, ...dedelim Selanik göçmenleri... ...e... Balkan Albi'nde İtalyan oldukları için sınır dışı mübadil ediyor diyorlar. Ki hmm. Biz mübadili birçok yerden biliyoruz ama benim dedem Balkan Albi'nde mübadil olmuş. Tam da evlilik hazırlıkları sırasında. Hmm. Ee, babaanneme aşık olmuş. ki Kardeşiyle sınıf arkadaşı. Artık aynı Atatürk'le aynı okuldalar. Evet çok ilginç. Ee, sınıf arkadaşları. Hmm. Ee, gecikmeli bir düğünleri oluyor. Ee, ve... E... Balkan sonra evleniyorlar. Biliyorsunuz meşhur bir Selanik yangını vardır. 1916'da. Hmm. Her şeyi yitiriyorlar. Çok az bir parça malları elinde var. Ve ekonomi bozuluyor. Uzun bir süre dayanamıyorlar Selanik'ten. Ee, dedemin annesi daha önceden e, Türkiye'ye gelmiş ve Büyükada'da bir ev satın almıştı. Fakat dedemler geldiklerine o ev tekrar evden ellerinden çıkmıştı. E, dedem İstanbul'a geliyorlar ve Şişhane'ye yerleşiyorlar. Şu anda açık kadroya çok yakın olan bir yerde evet. yerleşiyor. Ve e, bir süre sonra e, adadaki ev e, arada bir doktora ve sular edilesi müdürüne e, el değiştirdikten sonra satışa çıktığında dedem o evi tekrar eline geçiyor. Bu kitabınızda bahsettiğiniz Altınordu Caddesi 44 Tark numaralı. numaralı meşhur ev. Meşhur ev. <gülüyor> Tamam. Ee, dört kuşak mı burada nasıl? dört kuşak ee, dedemin e, annesi, dedem, amcam halam ve babam evet. sonra ben, bu arada ben son kuşam. Celal abim var <gülüyor> ee, bu ev çok anıları dolu ee, duvarların dili olsa da konuşsa der, derim hı hı. Ee, gerçekten çok ...çok hoş günler geçirdik orada... ...acılı günler de geçirdik... ...işte dedemin orada felç geçirmesi... fakat tekrar adanın o duyarlı doktorlarıyla... ...tekrar yaşama dönüştürülmesi... ...bütün evet. olayda buz torbalarıyla... ...o felci atlatması... ...bilinçli doktorların sayesinde... ...evet ama burada bir... ...ada parfümeri hikayesi var... ...bir evet. marka esasında... Evet. ...yaşasaydı marka Mark olacaktı... ...gerçekten... Evet. Şimdi ben e, 1960 doğumluyum, e, 70'li yıllarda e, adada bir yere kadar bir arkadaşlarla olan sokak aralarında kovboyculuk ve da evcilik gibi oyunlar oynanırken bir yere kadar ve sonra birden bir, bir arkadaşsız dönem geçti ve adada sıkıntılı bir dönemdi. Belki adadan inmek isterdim ve aklımıza geldi... Kloklu adı ver, vermiş olduğumuz Vitaly amcanın bir parfüm dükkanı vardı. Ve ben anneme dedim o dükkanda çalışmak istiyorum. <gülüyor> Annem babam gitti, Kloklu yani dükkanda işte çalışmak üzere oğlum gelebilir mi vakitini geçirir. Yani gelsin işte hoş bir şeyler görür filan. 75-76 yaz mevsimleri okuldan sonraki işte yazlık mevsimlerinde o dükkanda vakit geçirdim. Çıraklık. Çıraklık dönemi, <gülüyor> çok güzel çıraklık dönemi ama yani işte o dönemin markalıydı tanışma dönemi. Küteksler stop dudak boyaları, işte parmak <gülüyor> üzerinde hanımlar geliyor, şu elim etli kısımlarında dudak boyası deniliyor. Önce işte kadınlar ojelerini bozmamak için bizim tırnaklarımızın üzerinde ojelerini deniyorlardı. Böylesi hoş bir döndü. 77 yılının yazı geldiğinde e, Kloklu amca bir beyin tümörü, hastaneye yatmak zorunda kalıyor. E, dükkan uzun bir süre kapalı kaldı ama sonunda dedik yani tamam öğrendiysen dükkanı aç öyleyse başla satışa. Yani bir malların da nereden alındığını filan biliyorduk artık. Ben böyle 17 yaşındaki bir çocuğun kör kütük cesaretiyle bir hmm. dükkanın kapısını açmayı becerdim. Ve e, müşterilerine tekrar ki 37 yıllık bir geçmişi olan bir dükkana tekrar bir hizmet verebilmek. Ve orada tekrar bir yaz boyunca satış yaptım. Ancak Kloklu, Kloklu amcanın bir başka mülkünden dolayı bir e, şanssızlığı vardı. Ve e, adanın işte kuru ...ve emlakçılar arasında sorunla... ...o yazın sonunda bizi o dükkandan çıkardılar. Hı hı. Ve... ...aynı yıl sıralarda da Kroklu ...vefat etti. Mirahçılar... ...toplandı. Deriler... ...ne yapalım dükkanı? Bu çocuk çok ben abimle beraber... ...tabii ki... ...ister misin dükkanı? İsterim dedim. Ve ben öyle meslek hayatına atıldım. İlk meslek hayatım. Fakat... ...37 numaralı dükkanda değil... ...yani 23 Nisan Caddesi Hı -hı. 37 numara değil... ...yani 23 Nisan Caddesi... <gülüyor> ...saat meydanına... ...saat meydanından Anadolu Kübü'ne çıkan... Evet. ...yol... Ee, ...hemen yanında yine eski bir adalı olan... ...elektrikçi Dimitri'nin... ...dükkanı vardı ki... ...bir önceki de o vefat etmişti... Ee, içine hatta malları vardı... ...ve her e, yanındaki dükkanın da mal sahibi de... ...üstünde oturuyordu... ...aman edip zaman edip... O ...dükkanı kiraladık... ...sonra bir 10 yıl... ...ben, abim, annem ve babamla o dükkan işledi. <gülüyor> aile, ee, şirketi. Aile, aile şirketi. Aile şirketi oldu, çok güzeldi. <gülüyor> Peki esnaf, o, o zamanın esnafını hatırlıyorsunuz. Dostlar var, çekişmeler var, rekabet var, her şey var herhalde değil mi? Kesinlikle. Ticaret olup da olmaz mı? Ol ee, neler anlatırsınız bize o zamanki esnafla ilgili? Zaten rekabet yüzünden belki biz dükkanın kapanmasına sebep olduk hmm. ama hmm, biraz daha ucuza mal satmayı düşünüyorduk. Oysa hmm. adada uh, satış yapmak dört ay satış yaparsanız sekiz ay kapalıdır ve bundan dolayı da kışı da ortaya çıkarabilmesi için de e, fiyatları biraz daha yüksek tutmanız lazım. Oysa biz aksine bir derece daha altında çalışıyorduk. <gülüyor> ve bu da esnafın çok hoşuna gitmiyordu. Evet. E, ve olarak tehditlere sebep olduk. İşte e, tehdit ediliyorduk. Bu böyle olmaz şöyle olmaz. Şuram gibisinden bir takım şey, e, tehditler. Oldu tehditler ama bu on sene kadar dayanmamıza sebep oldu. Zira 1980 darbesinden sonra adanın ilk kez daha doğrusu bir iki kez tabii depremden sonra falan da gelmişti adada bir değişik bir çevre ama ciddi değişime o zaman başladık görme başladık. Evet. yaşama. Peki tam gelmeden önce yine ben bu e, esnaf o zaman esna meşhur şeyler var değil mi? E, kitabınızda Statıcı. ben rastladım işte ...meşhur kuaför... ...Niko yani Niko esasında şey... ...çırak sonradan ortak, meşhur oluyor. Ortak. Erdem sizden... Kramer beraber. <gülüyor> e, Niko çok güzel bir insandı. Hemen düke, kuaför dükkanı... ...karşısındaydı ve... E, adının en işlek dükkanlarından... ...biriydi. E, Erdem Kramer ile... ...beraber ortaklığı oldu ve o kadar çok... ...müşteri vardı ki bir kez malzemesini... ...benden alırdı <gülüyor> Niko... Fakat bazen yetişemeyizdi ama zaman derdi abim her abim ve annem tezgahta ise Alberto istiyorum bana yardımcı olsun ve ben giderdim fan tutardım. <gülüyor> Kadınların saçlarını ve o saç boyama usulünü ve hatta fön çekerken o fön makinesinin nereden tutulması gerektiğini hep oralardan öğrendim. Çok güzel bir bilezik vermiş bana Niko ve Erdem. Evet. Onlar da buradan bir selam olsun. <gülüyor> selam olsun. Başka hatırladığınız böyle adının e, sizde iz bırakan, adalarda iz bırakan, iz bırakan e, esnaflarından bahsedersek Şimdi Altın gerektiğini? Altın 44'ten... Çıkıp da hmm. e, iskeleye doğru yürüyünce hemen girişte e, sol köşede bir e, bakkal vardı ki gazoz satardı. Ne yazık ki bir gece yangına maruz kaldı. Hmm. Biraz ilerisinde yine sol kolda e, sıtkı sucu vardı. E, damacanalarda ve küfeli damacanalarda yani kenarı sepetli ve samanla doldurulmuş damacanalarla içme suyu motorlarla gelirdi ve hmm. evlere dağıtım yapılırdı ve onlar toprak küplerin içine o sularla hmm. kuyulurdu. Hemen karşısında e, gerçekten organik e, yiyecekler satan Aziz Manav vardı. O zaman ve... organik değildi tabii. Bugün Ama organik diyoruz ona. Aynen haline. aynen. O zaman lezzetli <gülüyor> di domatesin <gülüyor> lezzeti vardı <gülüyor> ve yanında Manoli Kunduracı vardı Manoly Kunduracı'nın... Hmm. unutamadım özel ve çok da fotoğrafını çekmeyip de işte geç başladım <gülüyor> fotoğrafçuluğa bütün o çirkiller tek tek dudağının arasına dikip de o şekilde Oo, ayakkabıları tam etmiyip çok güzel bir, bir kare olmuş ama anlattınız o kareyi hayal ettik şimdi çekinmemiş <gülüyor> bir fotoğraf karesidir o evet. biraz ilerisinde Marika'nın e, bakkal dükkanı vardı Marika tabii ki eski yorumlardan ve hmm. babaannem e, ...ada ilk geldiğinde Marika'nın dükkanına uğrar... ...onunla çok uzun bir Rumca sohbet olurdu... E, ...Tihabariya kalayasıyla başlardı... ...ve ben böyle hayran bir şekilde Rumcayı <gülüyor> dinlerdim... ...ah onun güzelliği apayrıdır... Peki bu kadar güzel Rumcadan bahsettiniz... ...bir müzik arası versek mi... ...yanınızda getirdiğiniz bir müzik vardı... ...evet ve ben e, bu müzik... ...siz müziği... lütfen takdim eder misiniz bu parçayı bize... Eheya Pana'yı e, dinleyeceğiz. Ben bu e, müziği beraber bir dönem e, şarkı söylediğim Sevgili Lozan Mübadilleri kurusu ve adada eğlenmeyi bilen sevgili Rum e, kardeşlerime ve o aileye hediye etmek istiyorum. En dio, tria, Στα τα ψηλή βροχή και στα τα μόρα Βασίλισσα των κοριτσιο, είναι η μαύρο φόρα Βασίλισσα τον κοριτσιο, είναι η μαύρο φόρα Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε Όνειρο ήτανε τα λυσμονήσαμε Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε Όντυρο ήτανε τα λυσμονήσαμε Αυτά τα τέσσερα χορδιά μορφεύουνε την βόλη. Αυτά τα τέσσερα χορδιά την βόλη. Έχει για πάντα για τα μιλήσαμε όνειρο ήτανε ταλίσμαν ήσαμε. Έχει για, για τα μιλήσαμε ...Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Konuğumuz... ...Alberto Modiano. Ee, güzel bir... ...nostalji yaptıktan sonra... ...parçayla da taçlandırdık bu durumu. Devam edelim isterseniz. Esnaf... E, ...o dönemin esnaflarından... E, ...vurgulamak istediğiniz, hatırladıklarınız... ...var mı başka? Bahsettim Aziz, Hı -hı. Sıtkı... ...bunun gibi işte Marika... ...bir sürü esnafın malları... E, Ada mevsiminden özünce e, mavnalarla gelirdi. Ve adaya bir malın gelmesi gerçekten bir başka heyecandı. Çünkü işte bir sürü bir sürü motorlar geliyor. Artı bir de denkler geliyor Adalı yazlıkçıların falan. Her sene. Her sene. E, o bir kargaşa ama tatlı bir kargaşaydı. <gülüyor> Hazırlanış bile öyleymiş galiba değil mi? Evet. Ailelerin İstanbul'dan hazırlanması ve taşınması... <gülüyor> dolapları taşınırmış. Denk, transformatörler. Yani... <gülüyor> Adada 220, şeride 110 volt. Onlar birbirine her, yanması her için yaz. onlar da gidecek. Şimdi bir kere taşınacağız diye 15 senede bir sıkıntı yapıyoruz <gülüyor> düşününce. O tatlı bir sıkıntıydı evet. gerçekten. Geldik ama, günümüze galiba. Günümüzde ne yazık ki Aha, esnaflık diye evet. bir kavramdan ama artık bahsetmek mümkün değil. Çünkü markalar zinciri var. Evet onların bütün malları girmemesi gereken bir şekilde kamyonlarla Hı -hı. motorlu araçlarla adalara giriyor. Motorlu araçlar yasak. Yasak. O yazıyor yani. Adalar Yaya Bölgesi. Ama kaç kez gittim de, de gördüm yani işte ev taşımalar bile artık bir e, büyük tırlarla oluyor. E nerede bunun adası yani adı dediğin Bunların şey. Bunların hiçbiri elektrikli falan da değil. Aynen. Hı -hı. Yani mazotun yakıldığı şey. Evet. Fosil o. yakıt. Fosil yakıt. Oysa benim çocukluğumda fosil yakıt kullanan itfaiye araçları, bir tane polis arabı arabası Hı -hı. vardı. Ambulans bile yoktu o zamanlar. Düşün yani işte elle taşınan hasta sedyeleri filan vardı. Onlar hasta taşıma yapıyordu. Evet. Oysa bugün çok daha farklı ve olmaması gereken bir durum ve adanın tüm güzelliğini götürüyor o yani olarak. Yani adalı olup da esnaf olan şu anda çok az? Yok diyebileceğimiz Yok kadar az. Hı hı. Çünkü ne dükkanı var ne Marie Amerika'nın yani, dükkanı var hiçbir şey yok. Genellikle yani, İstanbul'dan e, yani zincirin dışındaki esnafta adalar dışından gelen gibi mi gözlemliyorsunuz aynen öyle. öyle mi? Aynen aynen Hı -hı. yani şu anda hani eski adalı diyebileceğim bir dükkan yok adada evet. maalesef. Belki fiyatlar da buna izin vermiyor olabilir. Zincirlerin girdiği yerde çünkü fiyatlar da başka bir yere sıçramış oluyor. Maalesef izin vermiyor ona doğal olarak. Hı -hı. evet. Ee, bu arada e, siz ayrıca müsevi cemaatinin fotoğrafçılığını da yaptınız 14 yıl ee, Ve da o dönemler tabi çok ciddi bir müsevi nüfusu vardı ee, Bu bayramlarınız var Bir plaj otelini çok merak ediyorum Hani e, e, 1993'te mi yanıyor orası? Evet, hı hı. E, plaj aslında ilk yıllar, ilk ada iskelesinin ilk e, inşa yeri orasıydı ve hatta onun taşları da uzun bir süre denizde duruyordu. Daha sonra hı hı. E, bu, bugünkü iskele inşa edildi ve e, 1993'e kadar hizmet veren ahşap yapılı antik Korkunç Saray Gönümü'nde bir otel de orası yazları işletiliyordu. İçinde eşsiz muzikler, e, hmm. duvar kağıtları vardı. Altında kuaförü, oyun salonunun olduğu geniş, güzel bir alan vardı. Ve şu andaki gibi büyük ada sinagogu geniş değildi. Ve musselerin e, kefalet günü olan Yom Kipur'da e, orası da artı ikinci bir sinagog olarak e, hizmet verdi. Hmm. ve. Onlar da zaten adanın bir başka keyfi ve rengiydi. Ama ne yazık ki evet. 93'te orası da yok oldu. Evet. Peki. ile ilgili başka böyle çocukluğunuzdan kalma. Ben geçenlerde başka bir radyoya e, konuk oldum. iki saat adaları konuşacaklardı. Orada bir şey öğrendim. E, ve sizin kitabınızı okurken onu tekrar gördüm. Bilmiyordum bunu. Patlıcanlara ...Yaseminler batırılırmış. Ne amaçlı yapılırdı bu? Aslında adının çiçeği... ...dendiği zaman... ...Margürt... ...Viyata işte, ya ...Viyata işte... Yasemin... ...Yasemin de Esas. adı çiçeği denildiği şey... Yasemin Yasin değil mi der. adanın evet. de çiçeği? Bu hatta meşhur televizyon dizisine de... ...konu olmuştur. Hı hı. Ve İskene Meydanı'nda... ...işte biz babalarımızı karşılarken bir de işte sabah gafitayrı öğlen sonra gafitayrı elbiseleri orada satıcılar vardı ve patlıcanları üzerine dikerek ada çiçeği yasemin ada çiçeği yasemin diye satar <gülüyor> bir kokusu da son derece güzeldi Tabii o inmeden önce de babamızı karşılamak için ilk önce meşhur Nikon'un adı fırınından meşhur kremalı börekten bir tane önden sorulmuyor. Hmm. Ve adı çayıyla içmek de ayrı bir keyifti. O da başka evet, bir çay. olsun hala onu yapabiliyoruz ama. Büyük evet, adı evet. pastanesinden. Yaşasın onu koruyoruz. <gülüyor> kremalı böreğimiz var. Evet. <gülüyor> ee, şeyden de değinmek istiyorum. Bir... E ...gazetecilik yani yazı yazmaya e, başlıyorsunuz ama o Ada Parfümeri'nin çok etkisi var yazınız bile yani güzellik, makyaj vesaire yani bu macera nasıl başladı? Ee, Baba annem hastalıktan sonra uzun yıllar bizde kaldı ve o süreç içinde bir sürü şeyler bizi anlatırdı. 79'da babaannemi kaybettik ve işte taziye gelen konuklar filan işte yazı yazman lazım. Ve da zaten parfümlü dünyasının içine girdim ve Şeram Gazetesi'nin ilk güzellik yazarı bunları yazmaya Hı -hı. başladım. Sonra çizginin biraz daha yükselmesi için Kroklu amcanın yakın dostları Hüseyin Şakar... ...ki Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiriydi... ...bana çok yardımcı oldu... ...ve böylelikle kalemimi biraz geliştirmek çalıştım. Ee, 99 yılındaki çöküşten sonra... ...tekrar bir e, yeme kazandımdaki... ...ben o zamana kadar adaya e, nefret ediyordum... ...ve 2000 Hı -hı. yıllarda tekrar kendime bir çıkış e, yaşadım. Mario yazar yazarlık atölyelerine gittim... ...ve Mario evet. Levy'nin ...Büyük Adı Arkamdan Bakar kitabı ortaya çıktı. Böylece... <gülüyor> ...ada ile küskünlüğüm bitti... ...ada daha başka bir yere geldi... Ee, ...keşke zamanda çok daha fazla not alsaydım da... ...ada hakkında daha çok şey yazabilseydim ama... E, ...bakalım nereye gidecek göreceğiz... Hmm. ...vay... ...bu müzik harika... ...güzel bir nostalji... <gülüyor> ...sene 1979'du yanılmıyorsam... ...Anadolu Klübü yanıyor... Adada büyük bir panik. Dükkanda da bir cam kırıldı. O kırılan camdan bir parçası da benim vücuduma saplandı. İlk önce çizicim gibi gelen kalın sonra ak, oluk oluk akmaya başlıyor. Bütün aile bireyleri feryat halde, panik halde ee, ve e, domarım patladı, ayak damarım patladı. Babam soğuk kalınlığını koruyor ve beni Musa getiriyor. götürüyor. Musa çok iyi bir cerrah ve o... E, ...beni ameliyat ederken yani damarımı dikerken... ...aynı zamanda anestezik olarak da bu müzik çalıyordu. Elinize de bir kitap vermiştik. Elime de bir kitap vermişti. <gülüyor> Belki de ihtimalle bir fotoğrafçılık kitabıydı ki... ...fotoğraf başlamamına sebep olmuştu. <gülüyor> Viyana ee... Virtüözleri kitabı. <gülüyor> Öğrendim onu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet, çok güzel. Ee, ama anmadan da geçmeyelim. Önemli müşterileriniz de vardı... Evet e, telefon uçmak üzere etmek üzere gelen Aylagan Alioberger, e, Lefter, Edison e, aramızdan ayrılanlara e, toprağa bol olsun, evet. yaşayanlara selam olsun adının güzel insanları onları bir kalimera. <gülüyor> çok güzel, hepsi telefon etmek için gelmiyordu ama alışı Ali Eberger'i düşünemiyorum yani Yok o abi. dükkanın en büyük müşterilerinden biri olması lazım kesinlikle makyaj malzemesi <gülüyor> o güzelliklerine güzellik kattığı için aynen e, evet programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz biz Tabi ismi üstünde Dünya Mirası Adalar. Bu soruyu soruyoruz. Dünya Mirası Adalar için. Ne dersiniz? Dünya i̇smi, Mirası Adalar konusunda. tehdit altında. Hı hı. Lütfen her dinleyen adayı korusun. Duymayanlara da duyursun. Adanın her bir çiçeği, ağacı, böceği, florası, her şey çok değerli. Gelecek nesilleri kalacak çocuklardan alınmış bir miras. Lütfen koruyalım. Ada bir hazine. evet. Ee, konuğumuz Alberto Modiano'ydu. Çok teşekkür ederiz size. İyi ki geldiniz. Ee, bizimle bağlantı kurmak için Facebook sayfamız Dünya Mirası Adaları, Twitter e, hesabımız büyük harf D Altıra Mirası, Altıra Adalar ve dünyamirası. adalar@gmail. adresinden e, bağlantı kurabilirsiniz. Konuştuğumuz konuların görsellerini. O eski dönemlere dair ait fotoğrafları e, sevgili Alberto bizimle paylaşacak, <gülüyor> takip edebilirsiniz. Hoşçakalın adalar hepimizin. Hoşçakalın Kalimera Yasun.